Değerli izleyiciler Doğan Cüceloğlu ve İnsan İnsanı programına hoş geldiniz. Bugün farkındalık yolculuğumuz saygı üzerine olacak. Konuğumuz Demir Demirkan. Demeci hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ve gençlerimiz hoş geldiniz. Ben 11 yaşında annemi kaybettim ve babam bir yıl sonra hiç okuma yazması olmayan bir köylü kadını ile evlendi. Ve değerli izleyiciler bu köylü kadını halk bilgeliği olan bir insandı. Bir kuşa taş atarken sapan taşıyla oğlum atma dedi. Ne var dedim silifke şivesiyle manlak gibi güp güpçü kuş dedim. Onun bana dediği şu oldu. Yavrum canım büyüğü küçüğü olmaz. Allah her birine bir can vermiş. Vurma yavrum günah dedi. Bu bana çok ilginç geldi. Burada müthiş bir cana saygı kavramı gördüm. Ve Carlos Kastanyada'nın piri olan Dan kızıl Kızılderili bilge kişi bir gün Carlos havuç yerden alırken bir dakika demiş konuştur mu havuçla? İzah ettin mi? O da demiş benimle alay mı ediyorsun sen? Havuçla konuşulur mu? Ben deli miyim? Ya demiş sen o kadar çok önemlisin ki havuç falan o kadar önemli değil senin için. Ve demiş ki bak o havuca izah edeceksin. Alacaksın eline diyeceksin ki ben şimdi seni yiyorum. Öyle bir düzen içindeyiz ki bir gün gelecek benim bedenim toprak olacak ve senin neslin o toprakla üreyecek. İzah etmiş. Burada hakikaten başka türlü bir saygı var. Değerli izleyenler Danua'nın Kızıderil bilge kişinin sözünü etmiş olduğu bu saygı işte savaşçının alçak dediğimiz türden bir saygı oluyor. Savaşçının alçak öyle bir saygı ki kendisine, kendisiyle ilişki içerisinde olan çevresine, bu çevrenin içinde yer almış olan evrenin tümüne, o bilinç içerisinde saygılı bir tavrı var. Bu saygı hemen oluşmuyor. Bir gelişim süreci içerisinde oluşuyor. Acaba... Çocuklarımız yetişirken biz acaba saygı gören bir toplum içinde mi yetişiyoruz? Ve acaba biz bu saygı kavramını görerek, bilerek, içimize sindirerek mi yetişiyoruz? İşte çok yönlü ama hayatımızda sürekli karşımıza çıkan bir durum bu ve o nedenle biz, Sokağa çıkıp öğrenmek istedik. Acaba sokaktaki vatandaşımız ne düşünüyor? Bizler ana baba olarak çocuklarına saygı duyan insanlar mıyız? Saygılı bir tavır içinde mi çocuklarımıza ilişki kuruyoruz? Bunu öğrenmek istedik. Bunu gördükten sonra bununla ilgili bir sohbet oluşturacağız. Bir bakalım. anne ve babalar çocuklarına saygı gösteriyorlar mı? Zaman zaman. Bunu nasıl anlarsınız? Yani belli bir süreçten sonra yaşlarda da ilerleme kaydedildiği zaman çarpışmalar oluşabiliyor. Gençlere biraz daha saygılı olmak gerekiyor ama anne babaya göre de değişiyor bu. Aynı zamanda da anne babanın da gençlere daha farklı yaklaşmalar gerekiyor diye düşünüyorum. Saygılı anne baba nasıl olur? Nasıl olur? Yani bu ortama, duruma e, göre değişir diye düşünüyorum. Yani yetişme tarzlarına bağlı tabii. Anne baba iyi bir eğitim almışsa saygı gösterir. Peki nasıl anlarız? E dedim ya eğitime bağlı yani. Hayır, hayır, yani an neyi? saygılı anne babanın olup olmadığını nasıl anlarız? Ha çocuklarına karşı olan tavırlarından mı? Yani anlayışlı olmaları açısından anlaşılabilir mesela. Her zaman değil sanıyorum. Peki bunu nasıl anlıyorsunuz? Ee, çocuğun hareketlerinden çünkü... Mutsuz olan bir çocuk, ailesine mutsuz olan bir çocuk, bu zaten tatbilsiz hareketleri de belli ediyor yani. Bu aslında kişisine göre değişir bence ama e, çocukların da bir birey olduğunu genelde kabul etmek istemiyorlar. Bizim çocuğumuz, bizim istediğimiz şeyleri yapmak zorunda gibi bencilce düşünebiliyorlar ama anne babalara da hak vermek lazım bu konuda. Özellikle İstanbul'da çocuk yetiştiriyorsanız her şeyleri de ilgilenmek durumundasınız ama onların da bir birey olduğunu unutmadan, kişilik haklarına saygı göstererek yapmak gerekiyor müdahaleleri. Peki bunu nasıl anlarsınız? Ee, nasıl anlarım? Yani, yani bir anne babanın çocuğuna saygı duyup duymadığını nasıl anlarız? Bir defa onunla ilgili kararlarda bile mutlaka çocuğun fikrini almak gerekiyor bence. Yani e, zorunlu bir yaptırım uygulamak yerine hep beraber ailece konuşup onunla ilgili kararları bile beraber almak. Hem çocuğun kişilik gelişimi açısından önemli hem de aile bireylerinin arasında iletişimi için çok önemli. Çocuğun özgüvenliği yetişmesi için bu bence çok küçük yaşlardan itibaren yapılmalı. Yani çocuğun yaşı küçüktür onun hak gibi bir tutum yerine. Yani 5 yaşındaki bir çocukla bile bu tip şeyler konuşulabilmeli diye düşünüyorum. Gerekli kadar gösteriyorlar. Peki çocuklar annelere saygı gösteriyor mu? Evet. Çocuklar annelerine saygı gösteriyorlar mı? Çocuk doğacak ve diyecek ki anne baba ben size çok saygı duyuyorum diyecek. Beklentimiz böyle galiba enteresan bir şey. Evet bu kalıp aslında var, kalırsa bu. Evet. Çünkü hani küçüğün büyüğe saygı duyması lazım diye kafamızda zaten halihazırda bir kalıp var bence. Ama bu daha çok biraz bana korku üzerine kurulu bir saygıymış. Biraz göstermelik bir saygıymış gibi geliyor. Şimdi demin bahsettiğin bu Don Juan'ın bütün makro düzeyde bir saygı anlayışı var o bambaşka bir şey ama biz bunu mikro düzeyde birlikten bireye geçişimizde karşılıklı olan saygıyı incelersek bunun ne kadarı korkudan geliyor ne kadarı gerçek saygı bence bunu konuşmamız gerekiyor. Evet. Ee, ama bunu ben her zaman şuna inanıyorum. bir saygı göstermeden geriye saygı duyamazsın eğer e, birisinden saygı bekliyorsan e, orada bir beklenti var demektir ki bu beklentinin köküne inmek gerekir onun için bunu sorgulamak insanın biraz kendisini sorgulamasıdır diye düşünüyorum. Biraz fazla evet. soyut anlatmış olabilirim ama bu soru gerçekten evet. aslında kendine sormuş bir sorudur bence. Evet. Evet. Değerli izleyenler, şimdi siz Demir Demirkan'ı bir müzisyen olarak biliyorsunuz. Ben hem müzisyen olarak biliyorum hem de düşünen, süreçleyen, filozof bir arkadaşım olarak biliyorum. Teşekkür ederim. Ve bugün... <gülüyor> iyi bir şey değil mi Bu... <gülüyor> Evet, bakacağız şimdi. Tamam. <gülüyor> İyi bir şey, bir kötü bir şey <gülüyor> ve Türkiye karar verecek. Tamam. <gülüyor> ben onu bu filozof, düşünen, süreçleyen, irdeleyen insan olarak buraya davet ettim. Kabul ettiğin için teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim, şimdi bazen otobüslerde de görüyoruz böyle. Ee, bir genç yaşlı birisini görüyor ve otobüste ona yer veriyor. ve Sık sık gördüğüm şu oldu, belki sizlerin de başınıza gelmiştir bu. Kişi, yaşlı kişi gidip oturuyor fakat kendisine yer veren kişiye pek çoğu teşekkür etmiyor. Bu başınıza geldi mi bilmiyorum veya gözlediniz mi çevrenizde pek çoğu teşekkür etmiyor. Burada benim algılamam zaten mecbursun tavrı. İşte o korku evet. kültürü evet. kalıpları içerisinde süreçleme durumu bu oluyor. Şimdi... Senin e, gençlerle bayağı bir ilişkin var e, Demir'ciğim. Bu ilişki içerisinde benim e, merak ettiğim bir şey var. Senin gözlemlerin çerçevesinde bizim gençlerimiz kendilerinin saygı değer olduğunu hissediyorlar mı? Hı, e, şu anda söyleyeceklerim herhangi bir şekilde eleştiri olarak kabul edilmesin. E, sadece benim gözlemim bu. Evet. E, Bırakın gençleri liseyi, ortaokulu, üniversiteyi, özellikle üniversite ve liseyle ben çok fazla karşılık alırım. Ee, normalde bunu hissettirecek olan nesil zaten büyüten toplum, ee, yani anne babalar, işte öğretmenler, ee, bir ki göz önünde bulunursan askerdeki komutanları, herkes. Bu bir kültür aslına bakarsan bence. Ee, ama bir kendisiyle bir ilişki kuramayan bir insanın kendisine saygı duyması kendisine önemli bir şeymiş gibi. E, Merkeze koyması gerçekten çok kolay bir şey değil. Eğer ki kendisiyle ilişkiye girmeden kendini merkeze koyuyorsa bir kişi orada başka gene korkulardan kaynaklanan bir kendini korumacılık başlıyor. Burada işte hakkını aramalısından tutun da işte toplumda şöyle güçlü olmalısın güçlü olmak için de korkulan bir adam olmalısına kadar gelen bir süreç var. Ama bu sevgi tabanlı olmadığı için yıkıcı bir süreç. Evet. Yaratıcı bir süreç olamıyor haliyle. Evet. Yani benim gördüğüm insanlar arasında tabi bu da var. Evet. Bunun karşılığı olan da var. Bu konuya hiç bulaşmamış olanlar da var. Tamamen edilgen şekilde takılan insanlar var. Yani evet. baya işte başımına gelirse o kaderdir falan diye bazı hayat algılan insanlar da var tabi ki. Evet. Ama eğer birisiyle sohbet etmek istiyorsan doğru bir tabanda gerçekten bu insanın az da olsa ufacık, bir şekilde kendini tanıma çabası olması gerekiyor. Evet. O da zaten kişisel, kendi, insanın kendi kendine olan saygısını pekiştiren bir şey bence. Evet. Demir'ciğim bu konuşmandan şuna çok önem verdiğini görüyorum. Kişinin kendiyle olan ilişkisinin olması, onun bilincinde olması, o ilişkinin yokluğunu dolduracak başka bir şey olamıyor. O ilişkiyi ancak kişi kendiyle ilişki kurarak doldurabilir. Makamla, mevkiyle, şu veya bu şekilde... Evet ancak dolduruyormuş gibi görürsün Makamla, mevkiyle falan filan ama bunu da bir tavır içerisinde, koruyuculuk tavrı içerisinde yaparsın. Aslına bakarsan şimdiki dünyada küresel kültürün istediği kendini daha çok tanımayan insanlar. Çünkü dediğin gibi o boşluk olmaya başladığı zaman o insanları hem daha iyi kontrol edebiliyorsun, hem daha iyi empozisyon yapabiliyorsun, hem de daha çok ürün satabiliyorsun. Dolayısıyla şu anki toplumda aslında kendini tanımak çok da İyi bir şey değil. Yani biraz evet. politikaya girdim ama evet, evet. girmeden de Çünkü böyle Çünkü sen filozofsun abi gireceksin tabii. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ama politikaya girmeyeyim ben. Öyle tamam falan. oldu. Bakın. Tamam yani felsefi temeller üzerinde tamam, birkaç yoklama konuşalım. yapalım. Basamak. Şimdi benim e, söylediğim bu şey e, yani senin söylediğin şey çok önemli bir şey. Yani aslında belki bilinçli belki bilinçsiz olarak toplum ve ekonomi o şekilde çalışıyor ki ailesiyle, eğitimiyle, tüm düzen insanların içerisinde bir boşluk bırakıyor. Ve buradan bu boşluğu doldurmak üzere çok iyi tüketiciler yetişiyor. Of oh, an nasıl? Şeklinde. Şimdi biz e, bu süreç içerisinde bakıyoruz, geziyoruz, çevrede bir de şu tip insanlar üzerinde konuşuyoruz. Evrenle ilişki kurabilmişmiş. Biliyorsun ben Hoa'nın en çok önem verdiği yani evet. savaşçı diyor... Sadece kendisiyle değil, evrenle ilişki içerisinde o bilince ulaşmış bir insandır diyor. Evet. Tabii ben bu e, evrenle ilişki içerisine ulaşma bir temel gerektirir. Evrenle ilişki içerisine ulaştırma, ulaşma bir e, e, tutum, farkında oluş, duygusal ton gerektirir ve mutlaka bu içinde girmiş olduğu ilişkilere de yansır diye. Düşünüyorum. Onun için sokağa çıkıp şimdi halkımız anlasın diye bunu bir ilişki dersek çok soyut kalacağından kadın erkek ilişkisi içerisinde sorduk. Acaba orada saygı kendisini gösteriyor mu göstermiyor mu söz edilmeli mi bu konudaki bir ilişkide saygıdan söz edilmeli mi bir sokak röportajımız var. Bakalım halkımız ne dedi bu konuda. Bir evli çifte baktığımız zaman onların birbirine saygılı olmadığını nasıl anlarsınız? O biraz zor anlaşılır dışarıdan. Evlilikte biz kavramı varsa orada bir saygı vardır. Biz varsa. Konuşma tarzlarında. Yani kültür en önemli kültür olayı vardır. Eğer kültürlü insanlar aile bireyleri içinde birbirlerine saygılı, saygılı olurlarsa bir ee, şey kalmıyor. Durum kalmıyor ama e, karşılıklı saygılı sevgi örneğin eş ayrı bir kültüre sahipse, erkek ayrı bir sevgi, kültüre sahipse mutlaka bir şeyler çıkıyor. Evli çiftler eğitim düzeyli alakalı bir şey. E, eğitimli insanlarda daha çok birbirine saygı var ama eğitimsiz insanlarda saygı bence yok. Peki onların birbirine saygı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Ee, örneğin e, Evli gül dönümleri olsun, özel günler olsun, bazı özel zamanlarda birbirlerine hitap şekilleri, davranış şekilleri, ondan anlayabilirim. Ondan, ondan anlayabiliriz. Ölü çiftler birbirine daha saygılı olursa, sevgiyle yaklaşırsa, anlayışlı olursa da hiçbir sorun problem olmuyor. Konuşma tarzından, mimiklerinden, her şeyin anlaşılır yani. Onun için filozof olmaya gerekmez ki. <gülüyor> ne kadar güzel ifade Süma ediyorlar değil mi? şimdi bir tanesi diyor ki yok dışarıdan anlaşılmaz diyor iç hadise diyor dışarıdan anlayamazsın evet. diyor ömrü <gülüyor> diyor ki filozom gerek yok belli de ortada <gülüyor> anlaşılır şeklinde diyor tahmin tamam. ediyorum birçok kesimleri görüyorsun karşılaşıyorsun ve sen kritik eden daha doğrusu kritik etmek derken yani ...baktığını görmek üzere bakan bir insansın. Evet. Senin o özelliğini ben e, çok beğeniyorum. Kendime benzetiyorum şey, yani. <gülüyor> <gülüyor> o bakımdan... ...sen baktığın zaman şöyle... ...manzara, umumiyeye... ...bu saygıyı görüyor musun ilişkilerde? Gördüğüm ilişkiler oluyor. Görmediğim ilişkiler oluyor. Ama gerçek ilişkide... ...bu sevecenlik ve saygı... ...bence o olması gerekiyor. Yani o diğeri ilişki ilişkilenemiyoruz aslında. Derdimiz bu. Ee, Kırış ilişki üzerine de bir kitabı var. Onu da tavsiye ediyorum bu arada herkese. Ee, biz her şeyle ilişkiler kurup yaşıyoruz. Başka çaremiz yok ve kendimizle de ilişki kuruyoruz. Evrenle de kuruyoruz. Kendi evrenimizle de kuruyoruz. Mikro evrenimizle de kuruyoruz. Ee, burada bana kalırsa bütün korkularıyla yüzleşmiş olan, korkularını görüp aşmaktan bahsetmiyorum. Görüp tanımlamış olan insan kendini biraz daha tanıyıp sevecenlikle bir ilişkiye doğru gidebiliyor sanıyorum. ben bunu kendi ilişkimde çok gözlemliyorum ve yorum yoruyorum açıkçası bu konuyu. Çünkü öbür türlü acı çekiyorsun. Yani burada hakikaten insanın neden acılar çektiğini, neden kavga sürekli bir kavga savaş içerisinde olduğunun sebeplerini bulması için bunları gözlemesi gerekiyor bence. yani sokakta gezdiğimiz zaman etimiz bakıyoruz. Sevdiğimiz insanlar olabilir, ilişkiye gireceğimiz insanlar olabilir, hiç görüşmeyecek, istemeyeceğimiz insanlar olabilir. Ee, ya da bir şey görünce hoşumuza gitmeyebilir ya da gidebilir. Ya Bunların neden böyle olduğunu bence izlemek gerekiyor. Evet. Ee, yani neden bu adamla ben hiç ilişkiye girip de bir şeyler konuşamam ki? Neden? Bende bir sorun var, onda bir sorun var. Yani Bunun hakikaten gözlemini yapmaya başladığında o kendi içindeki o korkuyu adama yansıtıp da Ha, benim başıma bu gelecek. Dolayısıyla ben bu adamla herhangi bir şey paylaşmak istemiyorum. Bunlara geldiğin zaman bence gerçek ilişkiye doğru gidiyorsun. Evet. O zaman da saygı doğuyor zaten. Çünkü onu kendi olduğu için kabul ettikten sonra bu kabulden doğan e, ilişkinin içerisinde saygı olmaması mümkün değil. Çünkü kendine de öyle davranılmasını istediğin bilincin varsa zaten başka çaren kalmıyor. Bu evet. ee, çok derinden, çok derli ve çok sade... Çok güzel bir e, irdeleme yaptın. Şimdi e, bazen ben şunu görüyorum. Acaba senin de başına geliyor mu bu? E, bir kişiyle tanışıyorum. Ve kişinin tavrından şöyle bir şey hissediyorum. Diyor ki talep ediyorum senden saygı. <gülüyor> ondan talebi içimden vermeyeceğim lan diyorum. Yani. <gülüyor> <gülüyor> talep ondan gelince. <gülüyor> ben, ben tam tersini yapıyorum öyle o zaman. Bu enteresan. Bunu ben yine bir kitapta okumuştum. Evet. E, Dan Millman'ın bir tane kitabı vardı. Dingin Savaşçı diye. Orada evet. onun işte e, piri diyeyim. Yani. Evet. Sen doğru evet. kelime kullan. Evet. Çok güzel hoşuma gitti. <gülüyor> Hem Türkçe. <gülüyor> Türkçe değil galiba ama kullandığımız bir hmm, kelime. Yani. E, o zengin, benzinizde çalışıyor adam ve zengin bir araba geliyor işte acayip içinde oturuyorlar ve işte toplumda saygı görmek istediği çok belli. Onlara öyle davranıyor. Diğer bir taraftan çok gençler geliyor. Biz hippiyiz işte umurumuzda değil bu toplumsal kuralar. Onlara da öyle davranıyor ve bizimki yani şeyi olan e, neden onu? Aprantisi olan e, bunun neden böyle olduğunu soruyor. Çünkü bunu yaptığın zaman bence hiçbir şey kaybetmiyorsun. Yani bana saygı göstermelisin. Sen nasıl konuşuyorsun öyle benle diyen bir adama e tamam senin sizin gibi konuşalım demek olabilir. Evet. Ya bu, bu niye yapmayayım ki? Ben bir şey, benden bir şey eksilmiyor ki bu konuda. Evet. E, ancak adam gerçeği tanımıyor. Zaten ilişki kuramıyoruz. Evet. Ya sadece oradaki olay neyse o bir sonuca ulaşıyor. Ya benzin evet. pompalıyoruz artık adamın arabasının neyse. Evet. E, yani bir şekilde bir şeyler oluyor bir sonuca varıyoruz ama gerçek bir ilişki kurulmuyor. Kurmaya da gerek var mı onu da aslında e, bir irdelemek lazım. Evet. Değerli izleyenler, Demir Demirkan'la konuşuyoruz. Şimdi benim tanıdığım Demir Demirkan, yavaş yavaş siz de tanımaya başladınız. Gördüğünüz gibi bu yolculukta sürekli belirli bir bilinç sergiliyor. Deminden söylemiş olduğu durum çok önemli. Yani deminden ben de söylemiştim dedim ki adam benden talep edince içimden vermek gelmiyor. Ama onun anlattığı öykü de, yani versen ne olur? Neden vermek gelmiyor? Çünkü ben egom diyor, tetikleniyor. Evet. Senin egon varsa benimki de var diyorum. Böyle iki ego. Ama ben eğer savaşçı tutumu içerisinde yolculuğuma devam ediyorsa diyorum ki canım bunun egosu da bunu istiyor. <gülüyor> evet aslında o mikro düzeyde onu incelediğin zaman ihtiyaç duyuyor adam bir şey. Adam senden evet. bir şey istiyor. Evet. Ya Bir şey isteyen bir adama o istediği şeyi vermemek zalimce bir fikir değil mi aslında <gülüyor> Ya Burada seveceğim bir tutum yok gerçekten. Biraz da korku gelmeye başlıyor. Ya bu adam benden saygı düşündü şimdi ben buna saygı istiyorsam kendimi küçük düşüreceğim falan gibi bir yere giriyorsun ki ya kendinin küçük düşüncüğüne inanıyorsan zaten bence hiç bu konulara girmemek. Biraz yok. önce bahsetmiş olduğun korkularınla karşılaşma hadisesi de burada oluyor herhalde evet. değil mi? Hep bunu, hep zaten o kendini izleme hali nasıl elde ediliyor bilmiyorum. Ee, ya her an kendini izlersen ne yaptığımı şu anda niye neyi niye yapıyorumu izlersen her anım 24 saat. Ee, zannediyorum oradan bir yerlere varılıyor. Evet. Hatta gördüğün rüyaları bile böyle irdeleyebilirsin. Niye ben bu rüyayı görüyorum ki? Niye evet. bu kabus görüyorum? Ya da niye öyle güzel bir rüya gördüm? Evet. Bu ne demek? Evet. Onlar bile inceleyemiyor önce. Demir'ciğim ben bu e, talep etmeyle e, verme arasında. Şimdi anladığım kadarıyla savaşçının bir özgürlüğü var. Arkadaşlar ben şöyle görüyorum. Eğer savaşçı tutumundaysan hakikaten kafesini kırmışsın. O neyse kalıplanma hadisesi. Yani karşıdaki talep ediyorum dediğin zaman ne mi talebin Seni bu mu mutlu edecek? Tabii memnuniyetle veririm diyebiliyor. Ama sen hayır ben kendime saygımı senin bana davranışından çıkaracağım bir tavrı içerisindeysen karşından bekliyorsan o zaman diyorsun ki önce sen bana ver Ondan sonra ben sana saygı göstereyim. Böyle bir tavır içerisinde evet. göstereyim ve didişme başlıyor. Beklenti başlıyor. Evet, evet. beklenti başlıyor Hı. ve o zaman işte formüle giriyor işin içerisinde. Talep edilenle verilen saygı arasında ne kadar olmalı ki bir denge oluşmalı. Mutlu olabilmeniz için efendim böyle bir tavır içerisinde olmanız gerekiyor. Bunun bir dengesi olması lazım gibi falan. Çok zor ya, Çok Çok... zorlaştırıyor, yorucu bir süreç bu. Evet. <gülüyor> bu ama ne kadar önemli değil mi insan ilişkilerinde evet. ve bunun farkında olmadan eminim kavgaların yüzde 85'inin altında deştiğiniz zaman çıkacak olan dinamik bu oluyor. Değerli izleyenler bu önemli bir konu. Onun için biz kısa bir aradan sonra gelip bu önemli konuyu şöyle yeniden bir irdelemeye almak istiyoruz. Buluşmak üzere. Değerli izleyenler, saygıdan söz ediyoruz. İnsan ilişkilerinde saygının öneminden söz ediyoruz. Şimdi insan ilişkilerinde saygıdan söz ederken, çocuğa saygı duyulan bir ortamda mı büyüden başladık ve yavaş yavaş toplumda ve yayılan bir e, ilişki çerçevesi içerisinde evrene kadar, evrene saygılı mıyız konusuna geldik. Şimdi çocuk nereden öğrenecek? Karı koca arasındaki anne baba arasındaki saygı var mı yok mu? Ben burada kısaca bir temel kavramdan söz etmek istiyorum Demir'ciğim. Şimdi diyelim ki şu anda ben seninle iletişim içerisindeyim. Aslında bu iletişim süreci içerisinde üç tane temel hedef var. Bir tanesi işte sana bakarak konuşuyorum temel hedef kişi sensin. Karşımdaki insan diyorum. Ama seninle konuşurken şu anda ben... Buradaki arkadaşların da aynı mesajı aldığını ve şu anda televizyon yoluyla oldukça geniş bir kitlenin de mesajı aldığının farkında olmalıyım diye düşünüyorum. Sırf seninle konuşursam orada bir eksiklik kalır eğer bunu farkında değilsem. Ondan evet. dolayı kızım sana söylüyorum gelinim sen anla hadisesi anladım. Evet. olabilir. Hı hı. Ama bu arada ben sürekli kendime de mesaj veriyorum. Yani ben sana diyebilirim ki... Siyah sana çok iyi yakışmış demirciyim diyebilirim. Ama bunu samimiyetle mi söyledim? Yoksa yalakalık olarak mı söyledim? Bunu evet. ben bilirim. Sen de hissedebilirsin ama ben kendim bilirim. Eğer senden bir çıkarım varsa Hı -hı. veya bu çıkarımdan dolayı sana yalakalık yapmak üzere değişik fırsatlar arıyorsan kendi gözümde diyorum ki Doğan çıkarın için esaslı yalakalık yapıyorsun ha. Ve böylelikle kendimle ilişkimde de bir mesaj işliyor. Ve bu anlamda diyorum ki aslında her iletişim anında insan kendini sürekli yaratma durumunda. Doğru. Kendi gözünde. Hı hı. Ve yine benim zaman içerisinde öğrendiğim en önemli bir ders şu oldu. Kendi gözünde kendisini var edemeyen, başkasının gözünde kendisini uzun süre var edemez. Ruh. ...kendinin gözünde var olma... ...hadisesine çok önem veriyorum ben... ...onun için diyorum ki hayatınızdaki en önemli... ...ilişki sizin kendinizle... ...kurmuş olduğunuz ilişki hadisesi... ...bu inanılmaz bir güç yaratıyor... ...bence kişisel güç denen meselenin temeli... ...bu zaten... ...ve doğuştan buna sahipsin evet. eğer bu, bu bilimce evet. ulaşabilmişsen... ...ama kişinin... ...kendiyle ilişkisinde... ...kişinin kendine olan saygısı konusunda... ...acaba neredeyiz... ...yani toplumumuzda neredeyiz... ...bu önemseniyor mu... Çünkü ana babanın önemsemesi çok önemli, ee, öğretmenin önemsemesi çok önemli, evet. ilişkilerde, e, ilişki içerisindeki insanların bunu önemsemesi çok önemli diye düşünüyorum. Ve korku kültürünün en büyük baş belası, katiyen diyor otoriteyle olan ilişki önemli, gerisi boş ver diyor, sıfırlama diyor. Onun için sokağa çıktık ve sorduk. Burada sorduğumuz şu, bir insanın kendisine saygısı olması ne demektir? Hmm. Bakalım ne dediler. Ondan sonra konuşmaya devam edelim. Bir insanın kendisine saygısı olması ne demektir? Ee, benim için temel olan değer bu konuda yalan söyleyen insan kendine karşı saygısızdır. Kötü bir şey olsa bile doğruyu söyleyen bir insanın kendisinden saygı kaybetmez. Biraz daha açabilir misin? Yalan söyleyen bir insan kendine karşı saygıyı kaybetmektedir zaten. Çünkü yalancılık kadar kötü bir şey yoktur bu dünyada. Yalan söyleyen insanlar kendilerine karşı küçüldükçe küçüldükçe küçülürler. Bu da rahatsız bir ruh aleti ortaya çıkarır ve dışarıdan da hissedilmeye başlar verdikleri vibrasyonlarla. Bu böyledir. Bir insanın kendisine saygısı olması, kendisini sevmesi, hayatı sevmesi, insanları sevmesi demektir. Eğer kendisini sevmiyorsa başkalarına zarar verir. Hırslarına kapılır. Bir nevi hastalık gibi bir şey. İnsanın kendisini sevmesi lazım ki başkalarını da sevmeli ve saygı göstermeli. Önce kişi kendine saygılı olmalı. Benim e, kişisel olarak da e, önem verdiğim bir şey. Önce kendinize saygılı olacaksınız. Doğrularınızla, her şeyinizle. Ondan sonra da e, karşı taraftan da aynı saygıyı bekleyeceksiniz. Peki kendinize saygılı olmak ne demek? Kendinize barışık olmak demek. Saygı saygı getir. Başkasına saygı duyan insan bana göre kendine saygı duyuyordur. Biraz daha açabilir misiniz? Yani kendinin hak olduğu kadar başkasının da hakkını olduğunu düşünüyorsan, bir apartmanda oturuyorsan, lojmanın oturuyorsan, trafikte kullanıyorsan, yani sosyal yaşam içerisinde başkasının hakkını gözetme demek saygı saygı getirir. Sen başkasına saygısızlık yaparsan davetiye çıkartıyorsun. Ben saygı hak etmeyen adamın. Bana böyle davranabilirsiniz. Bunun manası bu. Evet, kişinin kendisine saygısı, ee, bana öyle geliyor ki çocuk doğduğunda aslında o saygıyı bekliyor. <gülüyor> Tabii farkında değil ama sezgisel olarak. Çünkü o ihlal edildiği zaman bozuluyor, bayağı bozuluyor. İsyan ediyor, bağırıp çağırıyor. Anlayan göz varsa, kalp varsa o diyorlar. Ve bir de şunu görüyorum ee, ben. ...saygı duyulan çocuk... ...gerçekten saygı duyulacak insan haline geliyor. Bence de. Evet. Ve orada hakikaten... E, ...süreç başlıyor. Yani... ...nasıl ki çiçek için... E, ...su lazım... E, ...güneş lazım... ...çocuk için de kesinlikle bu ilişkide... ...saygı lazım diye düşünüyorum. Ben... E, ...sizde bir enerji görüyorum orada... E, sizin sormak istediğiniz veya paylaşmak istediğiniz bir gözleminiz var galiba Tuğba. Evet, evet saygıyı zorla elde etmek isteyen insanlardan bahsettik. Yani bu tabi ki ego ile de alakalıdır fakat yani saygı görmeyen insanın daha sonra saygı göstermekte de zorlanabileceğini düşünüyorum. Ve zorla saygıyı elde etmek isteyen insan belki de geçmişinde ihtiyaç duyduğu saygıyı göremedi. Yaşamında bu çocukluğa hatta bebekliğe kadar inebilecek bir olay. Çünkü insanın doğduğu andan itibaren saygı ihtiyacıyla doğduğunu düşünüyorum. Yani saygı görmek bir ihtiyaçtır ve olduğu gibi kabul edilmek ister insan. Eğer birini olduğu gibi kabul edemiyorsan ona saygı duymuyorsundur. Yani çocukken sen hep bir şeyleri yapmaya zorlanıyorsan ağladığında ağlama işte sus ya da şunu yapma bunu yapma dediğinde aslında sen olmadığın biri gibi davranmaya itiliyorsun. itiliyorsun. Çünkü sana saygı gösterilmiyor seni olduğun gibi kabul et etmediklerini evet. anlıyorsun. Senin kim olduğun değil ne olman gerektiği önemli oluyor otoritenin gözünde o nedenle kim olduğun güme gidiyor. Bir evet. anlamda. Ve bu da insanın içinde bazı boşluklara sebep oluyor bence. Evet. Yani büyüdüğünde işte büyük bir insan olduğunu düşünüyor ve egosu inanılmaz derecede şişiyor çünkü bu saygısızlığı bir şekilde e, telafi etmesi lazım. Bunu evet. dışarıda arıyor insan. Evet. Ve bu da içinde bir kopuş yaratıyor ve bunu başkalarını ezerek belki tatmin etmeye çalışıyor. Bu hayatını etkiliyor yani insanı. Çok teşekkür ederim. Başkaları eder. da etkiliyor bence. Sadece kendi hayatında evet. Ayetindeki... değil. Evet. Ee, ben bir şey söylemek istiyorum. Bu saygı kelimesini biraz incelemek gerekiyor. Saymaktan geliyor bu. Yani sayılmak istiyorsun. Adamdan sayılmak. Artı bir olmak istiyorsun ya. Ya ben bunu bu, hiç düşünmemiştim. işte. Bu enteresan bir şey. Yani. Çünkü bu olmadığı zaman e, tubanda da dediği gibi e, o zaman varlığın hakikaten hiçbir şey ifade etmemeye başlıyor. Ve bu sayılmadığı zaman sen sayılmadığın zaman bir birey olarak ee, ekstra bir yüz daha geliştirmek zorunda kalıyorsun. Ee, o yüz de zaten seninle arasında bir boşluk olan bir yüz olduğu için asıl olanla o yüz arasında sürekli bir tansiyon oluyor. Bu tansiyon bazen daha çok geriliyor, daha çok gergin bir hale geliyor içte. Bazen de daha çok e, aslında yakışıyor. Özellikle etrafta az insan varken, tek başınayken falan bir şekilde o daha e, gerçeğe yakın olabildiği için e, bu tansiyon çok... E, Acı verir bir halde olmuyor. Bence konum bunu öne koyan insanlar ya da işte ne bileyim ben var ol, sahip olduklarını önüne koyan insanlar bir şekilde o boşluğu da doldurmaya çalışıp bir şekilde saygı duymak istiyorlar ve sayılmak istiyorlar. Yani maskeyle sayılmak kimi ne kadar tatmin edebilir bu biraz hakikaten tartışılır. Çünkü öndeki maskeyinin sayılması seni her zaman gerir bence. Evet. E, bu çok doğal bir şeydir. Aslında sen aslen sayılmak istiyorsun. Gerçek bir bir koymak istiyorsun o evet. e, toplumun artı hanesine. Evet. E, keşke böyle olabilseydi tabii. Şimdi evet. ben yine uçtum kendi kendime. Evet. Toplum düşündüm. ya <gülüyor> çok güzel uçtun. Böyle uçman için ben seni davet ettim ve <gülüyor> çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler ben çok mutluyum. Hakikaten son derecede önemli bir süreçleme içerisindeyiz. Ve umuyorum bu programı seyredenler e, böylelikle o boşluğun ne demek olduğunun farkına vardığımızda etrafımıza konuşalım bunu. Ben mesela şunu görüyorum. Mış gibi kırmızı yok. Evet. Mümkün mü? Mümkün değil. Mış gibi kedi yok. Eğer alıp e, insanlar tarafından çok uygunsuz durumlara sokulmamışsa. Evet. Doğaya baktığınız zaman hakikaten mış gibi varlık yok. Sadece insanlar alemine baktığımızda Bakıyorsun canım, 5-6 yaşından sonra başlıyorlar o boşluk oluşmaya, o maskeyi birinci plana çıkmaya Ve ondan sonra da bir yalnızlık oluşuyor. Çünkü esas yolculuk can yolculuğu. Evet. Ve o, o canın yalnızlığı farkında. Ve senin biraz önce söylediğin gibi onu doldurmak için tüketici olmaya çalışıyor. O boşluğu doldurmak evet. için. Ben orada bir enerji hissediyorum. Ee, senin... Biz hep saygı almaktan bahsettik, ama e, yine Tuban'ın da dediği gibi sizin de dediğiniz gibi bu saygı aslında bebeklik saygı alma isteği bebeklikten itibaren başlayıp sonrasında işte hani ölene kadar devam edecek bir süreç içerisinde geçiyor. E, aileler, ebeveynlerimiz burada bir numaralı e, sorumlu kişiler, biz yetiştirdikleri ve karakterimize oturttukları için. Ancak bir de saygı vermek lazım. Ona da bir girmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar verirsek o kadar da alıyoruz. Hatta bazen saygı beklemeden saygı verebilmeyi ama bunda da özgüvenimizden ve kendimize saygımızdan bir şey kaybetmeden bunu yapabilmeyi be becermek lazım. Yani sizin ilk başta bahsettiğiniz gibi otobüste ben yer veriyorum. Bu benim ailemin veya çevremin bana verdiği bir eğitim. Bu çevreme bir saygı. O kişiye özel bir saygı değil belki ama hem bir görev hem bir saygı. Bana eğer teşekkür ediyorsa... Bu benim o işi gerçekten çok büyük bir zevkle yapmama sebep oluyor. Ama etmiyorsa evet bir belki burukluk var ama görevimi yaptım gibi bir şey. Yani aslında e, saygı vermeyi de burada tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Evet bu ailem bana verdiği bir eğitim ve bu görev olarak algılıyorum dedin ya e, bu çok enteresan bir şey. Mesela sen ilk onu öyle yapıyorsun. Bir iki kere daha öyle yapıyorsun. Üçüncü de bir şeyler hissetmeye başlıyorsun. O hissettiğin şeyin adı sevecenlik. O yaptığın şey için yaptığın şey hoşuna gitmeye başlıyor ve hakikaten ne bileyim ben daha yaşlı birisi ayakta duracak şekilde değil mi yani vücudu falan bir şekilde yorgun ya da yaşlı ee, ona o senin kendi yerini vermez sen de bir şeyler değiştirmeye başlıyor ee, bu ilk yola çıkışınla biraz farklı bir şey artık sevecenlikle saygı duymaya başlıyorsun ee, zünde hareket o zaman hareket değil Öyle nasıl, nasıl, Gönüllü bir hareket yapıyorum. Evet, Doğruğuna gönüllü bir hareket, hareket yapıyoruz. Sen de bir şeyler değişiyor. Gelişiyorsun sen. Yani insan olarak, e, ruhsal olarak gelişiyorsun. Bir, se bir sevgi Tabii çıkıyor ki. içinde, bir sevecenlik çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bunu da bir alet olarak kullanabilirsin. Saygı duymayı, kendinde geliştireceğin bir sevecenliği e, tetiklemek için, büyütmek için kullanabilir bence insanlar. Tabii ki. E, öte ben yandan, e, mecburen saygı göstermem gerekiyor diye saygı göstermeye başladığında da içinde... Bambaşka şeyler çıkmaya başlıyor o da kötü bir şey. Çünkü dış disiplinden otoritenin baskısıyla saygı duyman lazım. O zaman biz küçüysen büyüksün e, konumuna getirirsen kendini orada başka korkular girmeye hatta nefrete kadar giden bir yol çıkıyor. E, bu ikisi arasında kendimizi bayağı izlemeliyiz bence bir şekilde. hani Nefret e, duyan bir insan olmak iyi bir şey ayn değil. Çünkü. Aynı fikirdeyim işte hani saygı vermeyi öğrenmek dediğim o. İleride o otobüsteki yaşlı kişi ben olacağım büyük bu ihtimalle. Da yani şimdiden başlayayım ki ileride ben de saygı vererek bana saygı gösterene karşılık verebileyim. Donuhan oldun sen şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir yerde kırması lazım <gülüyor> bu çarkıya ve kırabilmek için de o savaşçı tutumu yani beklemeden kendin için yapabilme hadisesi. Ben onlara ek olarak da saygı kelimesini tırnak içerisine al alarak e, insanların e, hani birbirlerine duyduğu saygıdan hep bahsettik veya saygı verip almasından bahsettik. Ama e, maddeye de aynı şekilde saygı duymamız gerektiği olduğunu düşünüyorum ben. Hani çiçeğe, toprağa, hayvanlara, işte belki yanımızdaki bardakları hani e, onlara da saygı du duyulması gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu e, hem toplumda bir arada yaşamamızı kolaylaştıracak, e, hem de insanların birbirine saygısını arttırmasını sağlayacak. Bu e, Birbirimizin kendi içinden gelen eğitimini de yani kendimiz sağlayacağını, kendimizin sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da tırnak içerisine aldığımız zaman saygıyı evrenselleştirmek gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi, Vaktimiz varsa bir soru daha sorayım mı? Tamam. Temel. Bu konuyu neden konuştuğumuzu ve niye bu kadar çok saygı, toplumda saygıya ihtiyacımız olduğunu düşündünüz mü hiç? Herkes burada saygı lazım diyor şimdi. Evet lazım Peki niye biz bu kadar herkesin birbirine bir saygıyla yaklaşmasını talep ediyoruz? Ve öyle bir dünya bizim aslında ideal dünyamızmış gibi konuşuyoruz. Bunu bir incelemek lazım. Nedir bence mesela? Evet. Buradan bir şey çıkacak çünkü. Çok güzel. Bilseydim bu soruyu soracağımı seni davet etmezdim. <gülüyor> Programı kapattın ben o. <gülüyor> Burada bir kere çok temel bir soru ve çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Şimdi... Ben şöyle bir gözlem yapmak istiyorum. Ben dediğim zaman aslında iki türlü ben var. Bir tanesi bu ben bilincinin beni. Ben bilincinin beni diğerlerine hesaba katmadan, ilişkileri hesaba katmadan ben kavram içerisinde oluyor. Öbüründe biz bilincinin beni. Şimdi ben... Bedendeki bir hücreyle örnek vermek istiyorum. Bir hücre düşün. Bu hücre burunda olabilir, kulakta olabilir, gözde olabilir. Beğenlerin herhangi bir yerinde hücre olabilir. Bu hücre var. Bu hücrelerin toplamından benim bedenim oluşuyor. Şimdi bu hücrenin <gülüyor> eğer bilinci... Ee, i̇şte benim sen bilinci dediğim ezik bilinçse ya ben olsam da olur olmasam da olur ne var ki benim ne önemim var ki bir evet. içerisindeyse ve bunların sayısı arttıkça bedende bir e, bozulma fonksiyonu kaybetme ve ölme olur zaman içerisinde. Evet. Ama düşün ki ben bilincinin içerisinde ben diyor hücre diyor ki ben varım gerisi beni ilgilendirmez umurumda değil diyor. Böylelikle kanser hücresi oluşmaya başlıyor. Evet. Ve enteresan bir şekilde sadece kendini düşündüğünden dolayı ve tüme hesap almadığından dolayı tüyü öldürüyor. En sonunda kendisi de ölüyor. Çünkü evet. kendisinin yaşayabilmesi için evet. o tüme ihtiyacı var. Şimdi biz bilincinin beni öyle bir ben ki diyor ki bak ben buradayım. Bütünün içinde benim bir işlemim var. Ama her bir arkadaşımın da o bütünün içinde yeri var, hakkı var. Aynı benim gibi diyor. Ben eğer görevimi Şevkle, coşkuyla en iyi şekilde yaparsan ve hepsi öyle yaparsa sağlıklı bir beden oluşur ve ben de olabileceğimin en iyisi sağlıklı şekilde yaşamaya devam ederim diyor. İşte bence içimizde doğuştan böyle bir gereksinme olduğunu farkındayız. Hemen gireyim mi oraya bir şey söyleyeyim. Tamam. Ee, şimdi o hücre kendinin ne işlevi olduğunu çok iyi tanımlayan bir hücre. Ee, ben bu işi yapıyorum. Bak ben bunu yaparsam yan hücrede bunu yaparsa biz hep beraber var olabiliyoruz ve her şey mükemmel oluyor diyor ya. Biz demek ki kendimizin ne olduğunu kabul etmezsek ve ne işe yaradığını bilmezsek yan hücreye pek fazla saygı duyamıyoruz. Çünkü umrumuzda olmuyor. Zaten kendi işlevimizi bile bilmiyoruz ki. Ben buyum. Bak ben bunu yaparsam, bunu coşkuyla yaparsam diyecek bir taban yok. O yüzden kendini tanımakla, kendini Kendinle ilişki kurmakla çok ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum bu saygı duymanın. Ya seninkine kompliman bir şey söyledim şu anda. Doğru. Ve çok teşekkür ederim. Ve arkadaşımın da daha önce söylemiş olduğu şey, ben bir yaşlıya yer verdiğim zaman eğer kendimle ilişki kurabilmişsem ve toplumun tümü içerisinde benim görmem gereken işlevlerle ilgili bir şey oturtabilmişsem o zaman bu işini doğru yapmaktan, ve kendi gözüne hesap vermiş olmaktan gelen bir e, şey oluyor. Evet. İşte bir kadına ben e, kapıyı tuttum ve hiç teşekkür etmedi geçti gitti. İçimde bir öfke belirdi önce. Sonra öfkemin kaynağının farkına vardım. Egon'dan geliyor ve dedim ki ya sen başkalarının tepki Yani şimdi sonra tutmayayım kapıyı dedim. Ha, kadın teşekkür etsin diye mi kapıyı tuttun sen? İşte bu var yani. öyleymiş abi. Evet. O... <gülüyor> ya sen dediğin zaman sen demedin. Verdiğin <gülüyor> örnekle de, de, çalıyamadım. Evet, evet. <gülüyor> Şimdi ama neticede şunu farkına vardım ki aynen kalktığın zaman teşekkür etmesi için değil. Ben kendimle olan ilişkime, kendime olan saygımı devam ettirebilmek için kapıyı tutmaya devam etmem lazım. Senin de söylemenle de şunu anlıyorum. Ben kendimle olan ilişki, kendi gözümde kendi saygımı devam ettirebilmek için bu durumlarda kalkar yer veririm. Teşekkür ederse güzel etmezse de hayat bu zaman böyle gerektirir deyip devam ederim hadisesi. Ve senin bahsettiğin gittikçe iyileşme, içinde coşku bulmada tahmin ediyorum oradan geliyor başkınımda. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra bu yolculuğa devam edeceğiz. Değerli izleyenler, saygı kavramı üzerine bir sohbet oluşturduk. Saygının yaşamdaki yeri, çocukluktan tüm ömrümüz boyunca devam ederken anlamı ne, niçin gerekli üzerinde konuştuk. Konuğumuz Demir Demirkan. Demir Demirkan'ı siz bir müzisyen olarak biliyorsunuz ama zannederim şimdi gördünüz ki, ...esasında güçlü bir düşünür, sorgulayan bir kafası var ve ben kendisini çok seviyorum. Teşekkür ederim. Şimdi... Abi. Senin de payın var burada Doğan abi, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Savaşçı kitabını ilk okuduğumda beni bir yerlere yönlendirdin sonra kitabı yazarak. O zaman tanışmıyorduk, daha sonra tanışma imkanı bulduk. Gerçekten hayatımda çok önemli bir yerim var, çok teşekkür ederim. Oo, çok teşekkür ederim, <gülüyor> çok, çok güzel geldi. Şimdi, <gülüyor> bir keresinde ben üniversitede bir konuşma yapıyordum... Değerli izleyenler, 385 falan öğrenci vardı. İstanbul'da bir üniversitede. Karşımda öğrenciler. Ve konuşmamdan sonra sorular var mı dediğimde bir kız el kaldırdı. Ve Demir'ciğim şunu söyledi. Ben bu ülkeden nefret ediyorum dedi. Üçüncü sınıftayım. İşte bir buçuk yıl sonra mezun olacağım. Çekip gideceğim. Bir daha da gelmeyeceğim dedi. Niye dedim? İnsanlar son derecede kaba. İnsanlar İnsan yerine konulacak insanlar değiller. Yapa yalnızım arkadaşım yok. Ve ben nefret ediyorum artık dedi. Kendisini tamamıyla bunalım içerisinde bir ifade etti. Peki, ben ne yapayım diye sordu. Şimdi herkes duydu bunu. Ben dedim ki arkadaşınız duydunuz. Mikrofona konuştu çünkü. Kaç kişi dedim böyle hissediyor. O 385 kişiden 35 kişiye kaldırdı böyle hissediyorum dedim. dedim arkadaşım şimdi iyi dinle benim dedim kızılderili pirim Danuhan der ki dört tip insan vardır <gülüyor> bir tanesi sıradan insan insanların çoğunluğu böyledir nasıl tanırsın sıradan insanı iki şeyine dikkat et ya şükreder ya küfreder <gülüyor> başka da bir Çok şey yapmaz <gülüyor> şimdi etrafımızda görüyoruz şimdi bunun dışında bazılarında der ki bu yaşam çok önemli bir yolculuk, şükretmekle, küfretmekle ben bir yere gidemeyeceğim, sorumluluk almam lazım ve bunlar avcı olmaya adım atarlar. Ne kadar güzel kızılderili dinamikleri var orada. Avcının öğrenmesi gereken en temel beceri ve tutum pusu kurmak. Pusu kurmanın içeriği çağdan çağa değişebilir. Bugün kitap için pusu kurarsın. Dost için pusu kurarsın. Ve bugün bilgi için, bilgi için pusu kurarsın. Ama sabır gerektirir. Beklemeyi gerektirir. Ve nasıl yaklaşacağını, ne zaman, nasıl, kime konuşacağını bilmeni gerektirir. Mesela dedim sen bir kitapçıda pusu kurabilirsin. Hangi kitapları okuyorsun? Ö bölüme git, 10 gün bekle. Bir gün gelir birisi senin sevdiğin türden bir kitabı el atar. Ona dersin ki Aa, merhaba siz de o yazarı okuyorsunuz? başka bir ilişki yani. oluşur. Şimdi iki, bir kişi yeteri kadar avcı olursa savaşçı olmaya kadar Savaşçı ölümünün bilincine ermiş bir insandır. Ondan dolayı şimdi şu anın yaşamının yegane fırsatı ve şansı olduğunu ve onun muhteşemliğinin bilinci içerisinde sorumluluğunu alır. Stratejik yaşar. Ben bunu bir konuşmada, bir konferansta söyledim. Bendim konuşmacı. Buz kesti ortalık. Tahmin <gülüyor> bilinci geldiği zaman bir anda kaldı. Komikti ama. Evet. Ve ne kadar insanı böyle ayağını bastırıcı bir şey evet. değil mi? Evet. Ve yet, gücün yettiğince eğer sen savaşçılık yoluna devam ediyorsan o zaman der bilge kişi olursun. Şimdi ben o arkadaşa dedim ki bakın 35 kişi el kaldırdı. Eğer siz sıradan insan değilseniz benim hiçbir şey söylememe gerek yok. Burada 35'iniz bir araya gelirsiniz. Merhaba ya ben de böyle düşünüyorum. Ve hiç kimse beklemedi. Çekildi gitti. Değerli izleyenler bu program bir farkına varış yolculuğu. Biz bu yolculuk içerisinde birlikte farkına varmak üzere programı yapıyoruz. Bugün farkına varmak istediğimiz temel kavram saygı kavramı saygıda da en önemli boyut kişinin kendisine olan saygısını koruması, inşa etmesi. İşte savaşçılara atılan ilk adım bu oluyor. Özgürlüğe atılan da ilk adım bu oluyor. Evet, bir programın sonuna geldik. Yeniden buluşmak üzere hoşça kalın efendim.